Bismillah. Eyleyde, yaptırsa, Elhamdülillah. ve vesselam ala Rasulillah ve ba'du. El irab takdiri yu. Takdiri irab. Biz şimdiye kadar sizin okuduğunuz bize az önce verdiğiniz bölümde lafsi irabı ve mahalli irabı gördük. Lafsi irab nedir? Aslı iraptır. Yani <gülüyor> merfu halde ötre, mensup halde fetha, mecrur halde kesra halde. Buna lafsi irab denir. Mahalli irapse, mahalli irapse mebni kelimeler için geçerlidir. Mahallen, merfu mahallen mensup diyorduk ya fi mahalli ref'in, fi mahalli nasbin dediğimiz olay o. Şimdi bir de takdiri irap var. Yani herhangi bir kelimeyi cümle içerisindeki bulunduğu konuma göre takdir edeceğiz. Niye? Çünkü o o hareki harekiyi taşıyamaz. Yani göre. Aslen muaret kelime, kelime muaret mebniy olsa mahalleni iraplanacak. Ama mu'rab olduğu için lafziyle iraplayamıyoruz. Çünkü o hareketi taşıyamıyor. Açıklama yok hala. Ondan sonra örneklere geçelim. La tezheru alamâtul irâbi fî selâsete envâ'in min el-esmâi. La Zahir olmaz. Yani açığa çıkmaz. Ney? Alamâtul irâbi, irap alametleri nerede? felaten Va ne resma isimlerden üç neviyle üç çeşitte irap alametleri zahir olmaz açıktan açığa çıkmaz Zuhur ruhu etmez fe toka de el -alametü. ve onlarda bu üç nevide alametler takdir edilir Dolayısıyla Bu da takdiri irap olur ve hadiva o bu çeşitler hiye şunlardır el maksuru maksur isimler el menkusu mengus isimler el mudaaf ila ya mütekellimi mukkelmi Mütekellim muzaf isimler nedir bunlar açarak görelim el maksuru ilki el maksur maksur isimler maksur isimler nedir Önce onu bir hatırlayalım. Sonunda evveli halı, elifi maksure bulan, bulunan kelimelerdi. Hatırlayın, birinci kitapta emrika demiştik, feransa demiştik, müsteşfa demiştik. Değil mi? Onların sonundaki met harflerine de gerek ya, gerek elif, evveli hal olmak şartıyla. bunlarda da elifi maksure ile bittiği için maksur isimlerdi. İşte bu maksur isimler Neyle? Takdiri iğrapla iğraplanıyormuş. Maksur nedir? Huvel ismun muğrebul lezî ahiruhu elifun lazimetun. O hmm. evet. ahirinde sonunda lazım bir elif bulunan muğreb isimdir. Yani sonu değişen bir isimdir aslında. Mebni değildir. Nahbu el müsteşfâ el fetâ El asa ilahir. Örneği çok. Sonunda, elif Sonunda gerek ye şeklinde gerekse elif şeklinde metharifi bulunan ancak ondan önceki harekenin fethalı olması şartıyla. Bu durumda o yaya gerek ya olsun gerek elif olsun biz elifi maksur ediyoruz. Evveli kesrar olduğu zaman bu sefer değişecek. Mengus olacak. Ona geleceğiz. Bakıyoruz el müsteşfa'da f harfi y'den önceki F harfinin harekesi ne? Fetha. El fetha'daki m harfi ya'dan önceki harf t hareketi fetha üstün. El asa'da hakeza eliften önceki sat harfinin hareketi üstün. Buna dikkat ediyoruz. Tukadiru fihi alamatu selatu. İşte bu maksur isimde üç alamet takdir olunur. Nahvu el fetel ef'a bil as'a. Kelime kelime okuyacak olursak gatele el fetel el ef'a bil as'a. Cümlenin manası genç delikanlı yılanı as'a ile öldürdü. Evet. Şimdi bu bizim maksur isimlerden örneği. Gatele fi'il El-feta-fail El-efa-mef'ulun-bih Bil-asa Bir an önceyle mecrûs. fi fî-i-râ kelimâti Bu kelimelerin irabında sen şöyle dersin. Yani bu kelimeleri şöyle iraklandırırsın ayırırsın. el feta failun merfu Gatelenin faili. El-feta. Kim öldürdü? Feta. Genç erkek, genç delikanlı Failün merfun, merfu faildir. Alametu raf'i onun ref alameti nedir? Dammetun muqadderatun. Niye? Çünkü elif maksureyle ile bitiyor. elif maksureyle ile bittiği için hareke zahir olmaz, takdir edilir. Burada takdiri bir damme var denir. Ref alameti nedir? Takdiri mukadder, dammedir. Elfa'ya geçelim. Elfa yılan demek aslında. Mef'ulun bi'hi mensubun. Mef'ulun bi'htir. Niye? Çünkü gatele fiili onun üzerinde cereyan etmiştir. Gatele etkilenen olmuştur. Bundan dolayı mef'ulun bi'htir. Alâvetu nasbihî fethatun mugadderatun. Nasb alameti mukadder fethadır. Yani takdiri bir fethadır. Yoksa aslen ondaki fadaki üstün harekesi ki yadan önceki üstün hareketi ayındaki mef'ul oluşuyla alakalı değil. El asa mecrurun bil ba'i. Asa ba sebebiyle mecrurdur. Bi harfiyle mecrurdur. Alameti cerrihi kesratun mukkadderet. Cemi alameti mukadder, takdiri kesradır. Sonu elif-i ile bitecek bir kelime. Bu kelimenin her durumu gerek merfu hali, gerek hali, gerek mensup hali hep takdiridir. Çünkü hiçbirinde hareke, onda zahir olmaz, ortaya çıkmaz, gözükmez. Damla ile harekeleyemezsin, fetha ile harekeleyemezsin, kesra ile harekeleyemezsin. Niye? Çünkü elif-i galip gelir. Demişti ki takdir-i İrab 3 çeşittedir. Bunlardan birincisi maksur isimler. Yani elif-i maksulebten isimler. İkincisi el-mengus. Mengus isimler. Nedir onlar? Hu el-ismul mu'rebul <gülüyor> lezî ahiruhu yâ'un lâzimetun meksûretun mâ gablehâ. <gülüyor> Mengus isimler nedir? O ahirinde yani sonunda mâ kablu meksûr olan yani evveli kesel olan lazım bir ya bulunan mureb isimler. Nehu el Qadi, ne dedik? Evveli kesralı lazım ya. Qadiye bakıyoruz, datta, datta kesra var. Ondan sonra e, lazım ya gelmiş. El Muhami Qadi, kadı. Hüküm veren var ya Hüküm kadı. El Muhami ise savcı. Sonar lazım ya onun evveli kesra. Mimin hareketi kesra sani hakeza el vadi el madi madi mazi el vadi vadi el meani manalar manalar cem. Bunların hepsine bakıyoruz. Sonu nedir? Lazım ya. Ondan öncesi kesralı. Kesralı. Evet. Dolayısıyla bu isimlerin hepsi mengus isimdir. Maksul isimle mengus isim arasındaki farkı anladık. Birisi evveli fethalı elif veya ya, diğeri evveli kesralı ya. Ne diyor? Devam edelim. Tukadderu fihin dammetu vel kesratu. Onda yani mengus isimlerde damme ve kesra takdir olunur. Ve tezheru fihin fethatu. Ve fetha onda zahir olur. Yani açıktan gözükür. Nahvu sa'ala qadil muhamiye anil cani. Sa'ale sordu kim el-qadi? Kadı sordu. Neye el-muhamiye? Savcıya sordu. Neyi? Anil cani. Cani hakkında savcıya soru sordu. Cani yani cana kasteden, katil hakkında savcıya sordu. Bu cümleyi bir alalım. Tekvili fi ıra bi hadhihi'l kelimati bu kelimelerin irabında şöyle söylersin. Yani bu cümleyi şöyle irablandırırsın. El-gâdi, seelenin faili olması hesabıyla, failun merfûn. Alametu ref'ehi dammetun muqadderatun. Ref alameti mukadder dammedir. Burada damme varmış gibi işlem görür. El-muhamiye mef'ulun bihi mensubun. Seelenin mef'ulü. Çünkü kadı soruyu ona sordu. Bundan dolayı mefolun bir, Mef'ulun bih de mensuptur. Alametun nasbihi. Nasb alameti. Fethatun zahiratun. Çünkü Muhami diye kalmadı. Muhamiye dedik. Aslı neydi onun? El-Muhamiyi idi. Fetha ne yapar dedik? Yukarıda zahir olur. Dammelekesra takdir olunur. El-Caniy Mecrurun bir an, an harfi üzerinden dolayı mecrurdur. alameti cerrihi kesratun mukaddaratun. Çünkü o da damme gibi takdir olunan alametten birisi. Öyleyse cer alameti mukadder kesradır. Dipnota bakalım. İza nufunel maksuru huzifetil elifu fin nutqi lil tqa'is sakney el elfita feten. وَهِيْنَيْذِنْ تُقَدَّرُ الْأَلَامَاتُ al الْاَلِفِ الْمَحْظُفَةِ نَهُوا اَتْتَسَلَى مُسْتَفَا وَفَتَنْ لُحَنَ Evet burayı bir tercüme edelim. Maksur isim tenminlediği zaman iltira-i sakineyin dolayı konuşma esnasında elif hazfulunur. Örnek elif feta elif lam kaldırılırsa tenmin yapılırsa feten olur. O zaman da alametler mahzuf elifin üzerine takdir olunur. Dahasıyla Mustafa abi Fethem Duhan cümlesinde olduğu gibi Mustafa duha vakti genç delikanlıya ulaştı. Cani'yi de söylemiştik değil mi? Evet. Ve kat yikunül menkusu mahzuf el yai. Muzari fiilin başına gelen kat bazen anlamı katar. Bazen diye tercüme edilir. Mazi fiilin başına gelen kat kesinlik ifade eder. Lam ile birleşirse yemin ifade eder. Le gad. Le gad sadegallahu rasulehu rüya mesela. Lam da da mazi film başına kesinlik ifade ederler. İkisi birleştiği zaman çift ikiye katlar yemin ifade eder. Andolsun ki demektir. Muzari fiilin başına gelen kat ise bazen anlamı verir. Bazen mengus isim yası mahzuf yani hazfedilmiş, gizlenmiş olur. İşte az önceki diknotta okuduğumuz şey burada geldi. Nahu zehebe gadın ila muhamin. Zehebe gitti. Gadın adı gitti. Kime ila muhamin. Savcıya gitti. Tegulü fi irabi hateynil kelimeteyni. Bu iki kelime yani gadın ve muhamin kelimelerinin irabında şöyle söylersin. Gadın fail merfûn. fail dolayısıyla merfuu <melântu> alamet-i dammetun muqaddaratun alel ya'il mahzufati onun ref' alameti mahzuf edilmiş, gizlenmiş ya'nın üzerine takdir olunmuş dammedir nerede ya kadi diye çekiyorduk oradaki ya hazf olunmadı mı kadın oldu işte hazfedildi işte Buradaki ref alameti nedir? O mahzuf yağının üzerine takdir olmuş dammedir. Muhamine gelince bu cümledeki muhamine mecrurun bir ila İlah harifleri sebebiyle mecrurdur. İlahı muhamin demiştik çünkü. Alamet-ü kesratun mugadderetun alel ya'il mahlufeti. Evet. Kesra, e, mukadder kesra ise yani mahzuf ya üzerine takdir olmuş Kesra ise onun cer alamettir. Aslı, aslı Muhamin. Eliflamla açarsak onu el mi olur. Ya açığa çıkar. Temmellendiği zaman o ya has olunur, gizlenir. Bu şekilde takdiri İrapla İrapla'nın ikinci kısmında görmüş olur. Birincisi Maksur isimlerde ikincisi Mengus isimler. Üçüncüsü ise el muzafu ilaya yani mutekellim yasına muzaf olan isimler nahvu zemili zamilun kelimesi mutekellim yasına muzaf zemili okul arkadaşım tuqaddaru fihi alamatu selatu. bu durumda da yani mutekellim yasına muzaf olan isimlerde 3 alamet de takdir olunur nahvu Da'a jaddi ustazi ma'a jumele'i Cümlenin manası dedem okul arkadaşlarımla beraber hocamı davet etti çağırdı cümlesinde da'a fiil bu işi eylemi yapan kişi ceddi fail ustazi meful mea jumele'i meadan dolayı mecrur Tekulüfi irabı hadihil kelimati. Bu kelimelerin irabında şöyle söylersin. Ceddideki ced kelimesi failun merfûn. Faildir merfudur Alametü refihi onun ref alameti ise dammetun mukadderatun. Mukadder dammedir. Takdiri dammedir. Ustadı kelimesindeki ustaz kelimesi mef'ulun bih mensubun. Çünkü de afili onun üzerine cereyan etti. Alameti nasbihi fethatun mugadderatun. Nasb alameti mukadder fethadır. de herhangi bir fetha görüyor muyuz? Hâkeza ceddide herhangi bir damme görüyor muyuz? İşte takdiri. Zümelâ'i kelimesindeki zümelâ ise mudafun ileyhi mecrurun meanın muzafun ileyhi bundan dolayı mecrur alameti cerrihi kesratun mukadderat. Cer alameti ise mukadder kesradır. Her ne kadar zümelai'nin sonu kesra olsa da bu izafetten dolayı veya meanın etkisinden dolayı değil. Bilakis mütekellim muzaf olmasından dolayı mukadderdir. İki tane de tablo var mı sizde? Şimdi bu iki tabloyu da inceleyelim. Birisi geçen derste gördüğümüz dersin işlendiği tablo ikincisi de bugün gördüğümüz dersin tablosu önce ilkine bakalım alametül iğrabi iğrabil asliyeti ve fer'iyeti fil ismi İsimdeki asli ve fer'i irap alametleri birinci sütun irabi hal yani merfu mu mensup mu mecrur mu ve merfu ise ref alameti nedir Mensupsa ise nasb alameti nedir Mecrursa cer alameti nedir? Birinci sütun onu ifade ediyor. İkinci sütun amil, yani etkileyen, etken olan ki genelde bu fiil olur veya harfi olur. Yani ref, nasb veya cer amili, her neyse, hangisi ise. Üçüncü sütun el-ismu du alamati il-irabil asliyeti asli irap alameti taşıyan isim yani Fetha, Damme Kesra ile kelime diyorduk. Ondan sonraki beş sütun ise teri alametle iğraplanan beş sınıf evet. evet. evet. Onlardan birincisi Cemmenne Salim, ikincisi Müsenna, üçüncüsü Cem Müzekker Salim, dördüncüsü Elmemnumine Sarf, beşincisi esmal Evet. Şimdi bunlar örneklerim ediyor. Cümle, ikinci satırı okuyorum. Ja el cümlesinde ja -e amil ibnau asli irab alametini irablanan isim Ref alameti nedir hemen altına bakalım addammetu e peki ja el ibnau -e ile beraber vel benatu da dersek ja el ibnau -e vel benatu vel walidani vel akrabuna ve ibrahimu ve ekuhu bakalım şimdi ja ibna odaki ibna nedir fail. fail dolayısıyla merfu Tabii. ref alameti Damme. hemen altında eddamme dammedir tamam. ikinciye geçiyoruz <gülüyor> el ibnato dolayısıyla vel ibnato vav atıf evet. el ebnanın üzerine atıf dolayısıyla o da atıf olduğu için metufunu olacak onun da ref alameti nedir Damme. eddamme dammedir <gülüyor> vel validani müsenna yani müsenna'nın ref alameti neydi El-Elifu. Evet. Elif. Sonra Cem Müzekker Salim'e geçtik. Vel-Akrabûne. Oradaki ref nedir? El-Vavu. Vav. Sonra Galimun Salif. Ve İbrahimu. Ref alameti. Ed-Damme. Dammetu. Ve Esma ı Hamse'ye geçtik. Ve Ehuhu. Ref alameti. El-Vavu. Vav'dır. Merfu kısım böyle. Şimdi mensup kısma geçelim. Cümle... Rai tul ebnâe vel benâti vel walideyini vel akrabinê ve İbrahime ve ekahu cümlesinde. Rai tu, aytu, rai tunun râsı ra amil etken etkileyen yani değiştiren. Mefûlün bih nedir? El ebnâe. Evet. Nasb alameti el fetha. Çünkü Aslırab alametleri iraplanan bir kelime. El vel venati salim. Evet. Nasbı rahmet nasb, neydi? El kesratu kesra ile. Vel valideyni. Müsenna nasıl nasb ediliyor? neydi? Evveli fethalı, meftuh, fethalı, fethalı ya. Vel evet. Tam zıttı vel akrabine cemizeker salim. Bunun nasb alameti neydi? Evveli Meksuriya. Ve İbrahim'e gayrimun salif, cel alameti fetha ileydi. İlahi olduğu gibi. Ve ekhahu beş isimde de nasb alameti elifleydi. Evet. Nasb alameti esm-i Hamsede de el-eliftir. Şimdi de mecbur şeklinde etkilenen cümleye bakalım. al alel-ebnai Vel banati vel validaini vel akrabine ve İbrahim'e ve ehîhi selam verdim ala birilerine selam verdim el ebnai cerlâmeti kesra vel banati salim olduğu için kesra vel validaini müsenna olduğu için cerlâmeti nasb alameti olduğu için. evvelin meftuh feth ya el memnu minasarf sarftan men olunan cerlâmeti Fet Haylaide el Fet Hatu ve aksiye hedi kelimesi de kamseden de onu cire vermeti ya Haylaide. Bu sizin bana verdiğiniz ve bizim geçen hafta işlediğimiz dersin tabullaştırılmış abi. Bir de bugünkü gördüğümüz dersin tabullaşmışına bakalım. El İrabul Takdiriyi yu Takdiriyi İrab. Birinci sütun İyirabi hali gösteriyor. Merfu, mensup, mecrur. Ve bunların alametleri nedir? İkinci sütun amili gösteriyor. Az önceki tabloda olduğu gibi. Üçüncü sütun, üç çeşitti zaten, takdiri İyirab'la İyirab'lanan isimler. Onlardan birincisi, mütekellim ve muzaf olan, el-mudafu ilahiyâil mütekellimi. İkincisi, el-mengus mengus isim. Üçüncüsü de el maksur, maksur isim tabloda biraz yer değiştirmiş önemli değil cümleye bakalım ca e Vel ve Vel ve Mustafa diyelim böyle bir cümle oluşturalım bu cümlede cae fiil Dolayısıyla saddık fail fail olunca bu merfu ref alameti nedir Dammetun mukaderatın bakdiri damme. ve muhami Menvuz ismin örneği. Onda da aynı şekilde ref alameti, takdiri, damme, dammetun, mukadderatun. Ve Mustafa, buna maksur ismin örneği. Burada da yine ref alameti, dammetun, mukadderatun. Mensup kısma geçelim. Ra'eytu sadiqi vel muhamiye vel Mustafa veya sizdekine göre vel murtaza. Ra'eytu fiil ve fail, fiil, tu tufail dolayısıyla mef'ul alacak sadiqiyi, arkadaşımı gördüm. Neyi? Arkadaşımı. Sadiqiyi, mütekellim yaslına muzaaf, <gülüyor> mensuptur asla. Değil mi? Mensuptur. <gülüyor> Nasb alameti, ve <gülüyor> tatun Mütekellim yaslına muzaaf olan üçün üç alamette takdir olunur. Muhami dediğimiz e, mengus isim var ya <gülüyor> mengus isim de sadece ortaya çıkar. Tabii ki. Harekelenmişsin o harekeyi silin. Yanlış o. Sadıqi olacak. Mütekellim yaslına muzaf olan kelimenin nasb hali takdiridir. Zahir değildir. Ya sadece menğus isminki zahirdir. Ra'ytu sadıqi vel muhamiye vel mustafa veya vel murtaza. Bu şekilde düzeltelim. Sadıqi, mütekellim yaslına muzaf kelime mensuptur, mef'ulün bihtir. Öyleyse nasb alameti nedir? Fethatun, Tadir, mugadderatun. Tadir. Takdiri fethadır. Vel muhamiyye de ortaya çıkar. Çünkü o mengus isimde mengus isimde fetha zahir olurdu. Damme ve kesra takdir olunurdu. Öyleyse burada e, zahir olacak nasb alameti yâdaki fethadır. Zahir fethadır. Mustafa'da ise burada da yine maksur isim olduğu için e, Nasb alameti fethatun mukadderatundur. Sallamtu ala sadiqi vel muhami vel mustafa cümlesinde de aladan dolayı bu kelimeler mecrur, kesralı. Sadiqi'de yani ya mütekellime asla muzaf kelime kelimede cer alameti kesratun, mukadderatun, mukadder kesradır. Muhamide hakeza cer alameti mukadder kesradır. Mustafa da hakeza cen el kesratun mukadderatun. Mukadder alır. Bu ders çok zor bilersin. Evet, sayfa 10'daki ve yekunul menqusun mahruf el yayi nahvu zehebeqadin lam hamin cümlesindeki bir no dipnotu okuyalım. Tesbutu yaul menqusi fi telafi halatin. Evet, menqus ismin yası Üç halde sabit olur. Üç halde sabit olur. Yani bulunur, mahzuf olmaz, gizlenmez. Vehiya onlar nedir? El evvel veya A. Birincisi eyy kuna muhallen bil elif ve lamı. Elif ve lam ile süslü olursa, yani maârif olarak gelir elif lamla maârif olarak gelirse. Nahbu el qatı. Eli kaldır. Qatın. Ya ne yaptı? Hasf oldu. elf süslendiği zaman bu mengus yası nedir? Sabit olur. Yani gizlenmez. Bulunur. Mevcut olur. Yazılır. Tamam İkincisi neymiş? Üç halden ikincisi En yekune mudafen Muzaaf olursa Ne gibi? Nahvu Gadi Mekke'te. Mekke'nin kadısı şeklinde muzaaf olursa da gene o ya mengus ismin yası sabit olur. Hasf olunmaz. Ve üçüncü kısım eyyeküne mensuben yani mensup olursa nasıl bulunmuş olursa nahwu Ga diye Kadıya sordum cümlesinde selenin se mef'ulü dolayısıyla kadın olmaz da kadiyen olur zaten mensup isimlerin özelliği neydi kendisine fethane zahir olmasıydı değil mi e şimdi burada ulaştı evet ikinci dipnot ise o da Zümelâi mudâfun ileyh mecrurun alâmetü cerrihi kesratun muqadderatun cümlesinin dipnotu. Burada da diyor ki: Yura ba'dunnuhâti enne hâzihi kesratun zâhiratun. Bazı nahivciler buradaki yani kesratun muqadderatun şeklinde ifade edilen kesrayı zâhir kesra olarak görmekteler. Bu görüştedirler ki bu Allahu alem genel Kabule aykırı bir görüş. Yani züme la i kesra başındaki mea zarfından dolayı kesralanmıştır. Dolayısıyla o zahir kesradır derler. Ama alakası yok. Mütekellimi aslında bu zarf olduğu sürece o mukadder kesradır. Zahir kesra değildir.